Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkılarıyla. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Karan. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Ee, geçtiğimiz günlerde yaptığımız programlarda e, kömürlü termik santraller, e, sabahki hatta açık hava programında da e, hava kirliliğinden bahsettik. Kömürlü termik santrallerden de bahsedildi. E, dün de e, Çanakkale'de Karabiga'da Cennel Termik Santrali'nin yanında Ağan Termik Santrali için de e, imar izni verileceği yönünde bir basın açıklaması ulaştı elimize ve buna karşı bir basın açıklaması ulaştı elimize. E, İDA Dayanışma Derneği'nden gelen bu basın açıklamasını ve Çanakkale'deki Karabiga'daki bu termik santral e, felaketini, planlarını konuşmak üzere İlhan Pirinçler ile e, olacağız. İlhan Bey günaydın. Günaydın. Çanakkale'den evet. buyurun. Günaydın. Merhaba. Günaydın, günaydın. Ee, İlhan günaydın Bey e, bugün e, sizin bir basın e, geçtiğimiz günlerde elimize basın açıklaması ulaştı. E, bugün Ağan Termik Santrali için Karabiga'da yapılacak olan Ağan Termik Santrali için İmar izni verileceği yönünde ve sizin buna karşı bir basın açıklamanız var. Bize Çanakkale'de kömürlü termik santraller açısından son gelişmeleri aktarmanızı rica edebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle programda birlikte bunları konuşacağımız için teşekkür ederim. Bütün Çanakkale halkı adına, bir daha Yarımadası'nda yaşayanlar adına. Son gelişmeleri yani basın açıklamamız son gelişmeleri içeriyordu. Tabii ki de Çanakkale'deki çevre mücadelesini bir üç dört cümleyle özetlemek istiyorum geçmişiyle. Lütfen. Çanakkale'deki yani mümkünse Buyurun. Buyurun lütfen. Tabii. Çanakkale'deki ilk termik santral yaklaşık 18-20 yıl önce akışkan yataklı Çan Termik Santralı olarak kurgulandı ve dünyada çevreci bir termik santral olarak da tüm Çanakkale kamuoyuna ve Türkiye'ye lanse edildi, reklam edildi. Çan'ın en kötü kömürleriyle, akışkan yatak teknolojisiyle çalıştırılması düşünülen bu santral uzun yıllar faaliyete bile geçemedi. Ve e, geç de olsa faaliyete geçti, ithal kömürle ancak çalışabildi. Yani kireç taşıyla çan kömürlerindeki kükürt dioksiti, karbon karbondioksiti çökertmek mümkün olmadı. Günümüze geldiğimizde o günden bu yana Çanakkale'deki çevre mücadelesi, çevre koruma faaliyetleri Çanakkale Çevre Platformu çatısı altında sürüyor. Bu haklı ve meşru mücadelenin bugün geldiği noktada yaklaşık işte dediğim gibi 18 yıl önceki çan termik santralından sonra şimdi karşımızda 18 adet termik santral var. Bizim yaptığımız Çanakkale Çevre Platformu'nun bileşeni olarak İDA Dayanışma Derneği olarak yaptığımız bugüne ait açıklama AAM termik ile ilgili açıklama sadece bu 18 termik santralından Biri, bu santralda Karabiga'da kurulmak isteniyor, Cenan'ın yanında kurulmak isteniyor. İçtaş'ın iki tane termik santralı halen faaliyette Bekirli ve Değirmencik. O hatta Lapsekin'in Güreci köyünden Bandırma'ya kadar 18 adet termik santraldan sadece birisi bugün encümende görüşülecek olan santral. Peki bu e, encümende görüşülecek, imar izni verilecek mi, verilmeyecek mi? Bu görüşülecek ama e, sizin açıklamanızdan da anladığım kadarıyla bu iznin verileceğini düşünüyorsunuz. Ee, niçin düşünüyoruz? Evet Niçin, niçin düşünüyoruz? Önceki tecrübelerimiz, e, Karabiga'daki ve Çanakkale'deki kötü tecrübelerimiz gerek lisans izinleri verilmiş, Ruhsatları verilmiş santrallar bunlar. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan. Enerji Bakanlığı'nın da bildiği. Ee, çoğunun çet hazırlıkları tamamlanmış. Bazılarının çet halkı bilgilendirme toplantıları da yapılmış. 18 Termin Santral'ın en azından 5'inin 6'sının halkı bilgilendirme toplantıları da yapılmış. Bugün Karabiga'da görüşüleceğini bildiğimiz... Duyumunu aldığımız Ağam Termik Santalı Karabiga Belediyesi'nin encümen kararıyla bir e, bürokratik prosedür olarak tamamlanacak bir işlem bu. Niye karamsarız? Çünkü Karabiga Belediyesi e, Cenal e, Termik Santalı'na da imar ruhsat izni verdi. <Gülüyor> Ve e, duyumlarımıza göre Yıldırım Holding'in yapacağı e, Filiz 1 ve Filiz 2 enerji santrallarına da eee izin vereceklerini ifade ettiler. Yani e, Karabiga Belediyesi Ankara idaresinin ruhsatlandırdığı, lisans verdiği termik santrallerin önünü açıyor. Karabiga'yı düşünmeden, Biga yarımadasında yaşayan milyonlarca insanı düşünmeden İlhan Bey ben de şeyi söyleyeyim demin e, Yıldırım Holding'den bahsettiniz. Bu e, santrallerin e, sahibi olanlar yani işletecek olan şirketlerin adlarını da öğrenebilir miyiz? Şimdi e, ben kimle görüşüyorum acaba? Ömer Madra ben. Merhaba e, Ömer Bey. E, gördüğümüz Türkiye'de sadece Karadeniz bölgesinde değil, İskenderun'da, Zonguldak'ta da gördüğümüz ve bizim burada da yaşadığımız e, ruhsatlar çantaların içinde, çantacılık diye tabir ediliyor resmen, çantaların içinde şirketlerden şirketlere el değiştiriyor. Örneğin e, bir gün önce Karabida'da Doğtaş, Doğanlar ailesinin Doğtaş şirketine ait bir termik santralın ruhsatı, Ertesi gün Yıldırım Holding'e geçebiliyor. Burada e, önümde benim harita var. E, İçtaş şahit iki termik santal var. Biri Değirmencik, biri Bekirli. Bunlar halen faaliyette ve kapasite arttırıyorlar. E, Namal e, termik santalı var. Namal, Naren Enerji'nin termik santalı var ağan termik çantalı var ee, bu termik çantanın arkasında e, işte yazıyor burada DED elektrik üretim ve enerji yatırım anonim şirketi diyor diyor ee, biz keşiflere de gidiyoruz e, Ömer Bey yörede hem dernek olarak hem Çanakkale çevre platformu olarak ticari ilişkilerinin e, ruhsat çantasını Yıldırım Holding'e devretse de. Ee, örneğin Doğtaş şirketinin ticari ilişkisinin e, ruhsat kendilerinde değil halen Yıldırım Holdingle devam ettiğini görüyoruz. Yani ruhsat kimin, kimin arkasında hangi şirket var e, hepsi birbirinin içine geçmiş şekilde karışmış şekilde e, biz bunları takip edemez duruma geldik çarkacılık diye tabir edilen e, ruhsatların el değiştirmesi, firmalar, şirketler, holdingler arasında el değiştirmesi olayıyla karşı karşıyayız. Peki e, bu basın e, açık bülteninizde de e, şeyi de görüyorum mesela Cemal Enerji Cengiz Holding'le Alarko Holding. Cemal adı da oradan mı geliyor? Cengiz oradan ve Alarko. Oradan geliyor. E, Bunu ben e, özellikle e, özel konuşalım diye e, saymadım. E, hatırlattığınız için, e, yeri geldiği için e, bunu özel konuşmamız gerekiyor. Cengiz Holding'in Türkiye'nin bir su yerinde sadece termik santral değil, yollar, köprüler, testler yapan Cengiz Holding'in Alarko halen ortaksa CENAL termik santral diye geçiyor başından itibaren. Buradaki termik santral kaçak bir şekilde inşasına devam ediyor. Niye kaçak? Defaatle açtığımız davalar, kazandığımız davalara rağmen hukuk, amiyane tabirle arkadan dolanılarak Cengiz ve Alarko'nun bu tesisi, bu inşaatı e, yetkililer tarafından, bürokratlar tarafından kazandığımız davalar üzerine kilit vurulması gerekiyorken kapısına halen inşaatı devam ediyor. Usulsüz bir şekilde iptal ettiğimiz Çetlerini dört parçaya böldüler, dört parçaya böldüler, dört ayrı çet üzerinden, hatta beşinciyi de belki e, o da beşinci olmalı e, içe beton santalı kurarken bir çet daha yapıyorlar. Usulsüz, hukuksuz, yasal olmayan bir şekilde Cengiz ve Alarko'nun termik santalı da tam Karabiga'da Priapos antik kentinin dibinde evlere 100 metre uzaklıkta devam ediyor. Evet, belki hiç Çanakkale görmemiş dinleyicilerimiz için anlatmakta fayda var. Bu bahsettiğimiz Karabiga-Lapseki bölgesi aslında Bandırma'ya yakın yani deniz otobüsüyle ulaşabileceğiniz bir mesafede ve de Çanakkale'nin bu Çok küçük bir alandan bahsediyoruz değil mi İlhan Bey? Yani Lapseki ve Bandırma arasında bu kadar termik santral planlanıyor. Ama bahsettiğimiz evet. alan yaklaşık arabayla herhalde 2 saatte kadar mesafede tüketilebilen arabayla bir yer. Arabayla 2 saattir. Kuş uçuşu, da, kuş uçuşu da yani Çanakkale'den Bandırma'ya çok uzun bir hat. Bir, bir kısa hatta şey Karabiga'dan Lapseki'ye. Karabiga'dan Lapseki'ye. Bandırmadakiler iki santral var orada. Karabiga'dan Lapseki'ye kuş uçuşu 15-20 kilometredir. Lapseki'den Bandırma'ya da kuş uçuşu en fazla 35-40 kilometredir. Hakim rüzgarlar Poyraz'dır. Artı kuvvetli rüzgar ki bugün de esiyor Lodos'tur. Hakim rüzgarlar Ve kuvvetli rüzgarlarla birlikte e, bu termik santralden çık bu santrallardan çıkacak zehirleyici emisyonun sadece bir gayrimadasını değil bütün ülkeyi ve tabii ki e, iklim forumundan da bildiğiniz gibi e, dünyaya olumsuz etki edeceğini biliyoruz. Evet ben de tam onu da size sormak istiyordum. Yani daha yeni işte Türkiye'de taraf olacağı Paris Anlaşması var. Orada da bu iklim değişikliğinin getireceği zararları bu büyük tehdidi azaltabilmek için işte iki derecenin iyice altında ısınmasını dünyanın tutmak üzere bir Tırnak içinde taahhüdü var bütün ülkelerin elbette Türkiye'de bu anlaşmayı imzalayınca e, tarafı olacak e, ama bu uygulamalar e, yani bir buçuk derece e, en fazla tavana yakın bir yerde tutabilmek ve böylece canlılar alemini koruma taahhüdü de olmuş oluyor ülkelerin Türkiye'nin de bunu da tutamaz hale geleceğinin apaçık bir gösterisi, göstergesi değil mi? Bir başta olmak üzere. Bütün bu ülkede yapılan e, kömür yakıtlı sayısız yani diyebileceğim termik santraller. Tabii ki Sayın e, Ömer Madra. E, şimdi ben aynı zamanda da tıp doktoruyum. E, evet. Sağlık etkileri dışında e, Türkiye'nin Tıp doktoruyum, sağlık etkinliğine ayrıca konuşuruz vakit olursa. Türkiye'nin enerji politikası ve kömürlü termik santraller, fosil yakıtlı termik santraller konusundaki e, yaklaşımının, idare yaklaşımının, devlet yaklaşımının, bakanlık yaklaşımının e, yine amiyanet tabiriyle hesapsız, kitapsız, uluslararası anlaşmaları e, hiç dikkate almayan, hiç dikkate almayan yani kendi insanların kendi yurttaşlarının sağlığını e, zaten gözetmeyen Çanakkale Dibeyanı arasında e, öncelikli e, faaliyet tarımsal faaliyettir. Hayvancılıkla birlikte meyvacılık, sebzecilik Kaz Dağının Kaz Dağı e, Alivyonlu topraklarıyla yeraltı ve yerüstü sularıyla beslenen Alivyonlu topraklarında geniş ovalarda Bido Ovası, Gönen Ovası, Kumkale Ovası ve e, işte Karamenderes ve e, Örenikos ve Skamenderos çaylarının bunlar Kazdağı'ndan doğar sunadığı verimli topraklarda tarım yapılır. Yani Türkiye'nin enerji politikasının e, tamamen yanlış olduğunu, hesapsız olduğunu hiçbir gelecek öngörüsü olmadığına dair Çanakkale Çevre Platformu olarak Çanakkale'de yaşayan yurttaşlar olarak çok ciddi önermelerimiz var. Evet yani, yani bunları... pardon sözünüzü kestim. Yani sadece öngörüsüz olmakla kalmıyor. Sizin gene yayınlamış olduğunuz belgeye ve haritalara bakıldığı zaman bu bölgede yani depolanacak hiçbir atık yeri olmayacağı gibi Tüm su kaynakları, barajlar, meralar, böcekler, foklar, kuşlar, yani bütün canlı yaşamını ve ekosistemi mahvedecek bir e, aslında iklim suçu olduğu ya ne yani asit yağmurları ve kül kült tozunmasıyla da büyük e, verimli topraklar, tarım toprakları e, zehirlenecek gibi görünüyor yani bu baya bir suç teşkil ediyor. Şimdi bugün çok şiddetli yağmur var Çanakkale'de. Belki Türkiye'nin başka illerinde de var. Biz Çanakkale'de, Bida Yarımadası'nda, Karabiga'da yağmur yağdığı zaman rüzgarlı ya da rüzgarsız havalarda tarım topraklarına nasıl bir yağmur yağıyor? Şemsiyesiz dolaşırsak üzerimize asit mi yağıyor? Kül mü yağıyor? Buna emin değiliz. Zaten şiddetli Kuzeyli rüzgarlarla İstanbul'dan, Balkanlardan, Rusya'dan gelen fosil yakıtlı termik santrallardan gelen zehirli emisyonların da Biga Yarımadası'nda, Kaz ormanlarında, ağaçlarında asit yağmur yaptığı ve bunların olumsuz etkilerinin olduğuna dair bilimsel çalışmalar da var. Önceki yıllara dair ve süren çalışmalar da var. Evet. Sağlık konusundan bahsediyordunuz doktor olarak da bir de onun da önemli üstünde durmak gerekiyor. Bir kez, birkaç cümleyle onu da söyler misiniz? Tabii ki bir çalışmadan söz etmeden geçemeyeceğim. Ondan sonra da Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Hill ödenmeyen sağlık faturası, Sağlık ve Çevre Birliği'nin bir raporundan bahsetmek isteyeceğim. Tabii ki biliyorsunuzdur. Ama dinleyenlerin de e, bilgilenmesine fayda var diye düşünüyorum. Evet. Kocaeli Dilovası yıllar önce yine hiç hesap edilmeden e, yerleşim yerleriyle, şehir planlarıyla sanayinin iççi olduğu bir yer. E, Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Danı'ndan Prof. Dr. Onur Hamzoğlu uluslararası literatürde de yayınlanmış. Hakemli dergilerde geçerli olan çok değerli bir çalışma yaptı. Dilovası'nda doğan bebeklerin, Kocaeli Dilovası'nda doğan bebeklerin ilk kakasında mekonyum diyoruz, ağır metaller saptandı. Annelerin ilk sütünde ağır metaller saptandı. Kocaeli Dilovası'nda yaşayan insanlar çevre ve sağlık üzerinden direkt doğuştan itibaren ilk anne sütünü endiklerinden itibaren değil hatta annenin kan dolaşımındaki ağır metallerin bebeğe geçmesinden dolayı bebeklerin ilk kakasında ağır metal saptadı Profesör Doktor Onur Hamzoğlu. Dünya Sağlık Örgütü 2013 yılında hava kirliliği ve sağlık ilişkisini direkt kanıta dayalı bir şekilde sadece hava kirliliğinin kalp ve akciğer sağlığını etkilemediğini çocukların gelişimini de etkilediğini ve akciğer kanserine sebep olduğunu belirledi ve bunu yayınladı. Yani kömürlü termik santraller salınımlarından, fosil yakıtlı termik santral salınımlarından akciğerlerin, kanın, beynin, kalbin ve damarların ayrıntılı olumsuz etkilerini burada saymamıza gerek yok kısıtlı zamanda. Ancak çevre ve sağlık, kirli hava ve sağlık ilişkisi direkt akciğer kanseri yapar dedi Dünya Sağlık Örgütü. Evet, ee, İlhan Bey e, dediğiniz gibi kısıtlı zamanda sizden bu bilgileri edindiğimiz için çok teşekkür ederiz. E, elimizden geldiğince Çanakkale'deki çevre mücadelesini de e, dinleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. E, bu e, İlhan pirinçleri dinledik, yine Dayanışma Derneği'nden size e, kolaylıklar diliyoruz verdiğiniz mücadelede. Ee, teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben çok, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkürler. Önümüzdeki teşekkür programlarda e, bu konulara emeğe devam edeceğiz diyelim. Hoşçakalın diyelim. evet Bu şeyi de e, bir cümleyle de hatırlatalım. 2016 e, yılı e, ...çok ciddi bir iklim ve ekoloji aktivistleri için tayin edici bir yıl olacağı benziyor... ...ve fosil yakıtlardan da kurtulalım yılı... ...Mayıs'ta da özellikle Türkiye'yi de içine alan 16 ülkede böyle bölgesel fosil yakıtların çıkarılmasına, kullanılmasına... ...böyle işte Karabika'daki termik santraller gibi şeylere de karşı duracak pek çok eylem planlanıyor... Onu da muhakkak ona doğru hazır olmamız gerektiği apaçık. Şimdi biraz önce İlhan Pirinçoğlu'nun söylediklerinden bunun ne kadar acil ekolojik e, bakımdan sağlık halk sağlığı bakımdan değil, yalnız iklim içinde ne kadar acil olduğu ortaya çıkıyor bu iklimsel evet. mücadelenin. 2015'te neler yaşandığını da biraz sonra e, ekonomi ekoloji programında Pirin ile beraber konuşma fırsatı bulacağız.